Şirket açık ocak yöntemiyle bakır çıkarmak için Moracocho'yu yıkmayı planlıyor. Chinaco Eylül'den beri 700'e yakın aileyi yeni bir köye yerleştirdi. Ama komşuları muhtemelen Noe ve Moracocho yani yeni Moracocho adını alacak kasabaya taşınmasına rağmen birkaç yüz kasaba sakini direnişe geçip protesto gösterileri yaptı. Moracocho'da yaşayan birçok kişi taşınmayı ya da evini satmayı reddediyor.